4601, Mescidül Aşar, H.Z. Ebu Hurer'e radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam'ı işittim. Buyurmuştu ki, Allah-u Hazretleri, Mescidül Aşar'dan, Kıyamet günü bir kısım şehitleri bas eder yeniden diriltir ki, Belir şehitleriyle sadece onlar kalkar. Ebu Davud der ki, Mescidül Aşar, Ürünledi Fırat Nehri'nin hemen yanındaki merkezdir. 4602 Bazı nehirler H.Z. Ebu Hurer'e radıyallahu an anlatıyor. Resulullah ve vesselam buyurdular ki Seyhan, Ceyhan, Fırat ve Nil Cennet nehirlerindendir. 4603 Hususi salavatların fazileti Ebu Hurer'e radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki Beş vakit namaz, bir cuma namazı diğer cuma namazına, bir ramazan diğer ramazana hep kefarettirler. Büyük günah irtikam edilmedikçe aralarındaki günahları affettirirler. 4604, hususi salavatların fazileti, yine Ebu Hurer'e anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu selam buyurdular ki, Sabah namazını cemaatle kılan, Allah'ın garantisi altındadır. Sakın Allah! Ona verdiği garantisi sebebiyle size bir ceza vermesin. Rezin şunu ilave etti. Kim bu garantiyi talep ederse onu elde eder ve bir daha da kaçırmaz. 4605. Hususi salavatların fazileti. Yine Ebu Hurer'e radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki. Gece ve gündüzde bir kısım melekler nöbetleşe aranızda bulunurlar. Bunlar sabah namazı ile ikindi namazında toplanırlar. Sonra sizi geceleyin takip eden melekler hesabınızı vermek üzere huzur, ilahiye yükselir. Sizi çok iyi bilen Allah, bu meleklere sorar. Kullarımı nasıl bıraktınız, biz onları namaz kılıyorlarken bıraktık. Biz onlara namaz kılarlarken vardık derler. 4606, hususi salavatlarının fazileti. Ammar-ı e İmru'ya Eber Allah'u an anlatıyor. Resulullah ve Vesselam buyurdular ki, Güneşin doğmasından ve batmasından önce namaz kılan hiç kimse ateşe girmeyecektir. Burada sabah ve ikinci namazları kastedilir. 4607 Hususi Sallamatların Fazileti Muaz İbni Enes El-Yüheni Radıyallahu An anlatıyor. Resulullah ve Vesselam buyurdular ki, Kim sabah namazından çıkınca, İki rekatlik kuşluk namazını kılıncaya kadar hayırdan başka bir şey söylemeden namaz kıldığı yerde oturur, beklerse, Allah, onun günahlarını, denizin köpüğü kadar çok da olsa bağışlar. 4608, hususi salavatların fazileti, Ümmü Habibe adıya Allah'u anha anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki, kim her gün farzlar dışında 12 rekat nafile kılarsa Allah onun için cennette mutlaka bir ev inşa eder. Ünlü Habib der ki, Bunu Resulullah Aleyhisselatu Vesselam'dan işittiğim günden beri bu namazları terk etmedim. 4609 Hususi salavatların fazileti Zeyd İbni Halid Radıyallahu Anh anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatu Vesselam buyurdular ki, Kim güzelce abdest alır. Sonra da iki rekat namaz kılar ve namazında raflete yer vermezse Allah, Seyir'den olan geçmiş günahlarını mağfiret buyurur. 4610, hususi salavatların fazileti, Said İbn-i Müseyyid Rahimehullah anlatıyor. Resulullah ve Vesselam buyurdular ki, bizimle münafıklar arasında yatsı ve sabah namazlarında hazır bulunma farkı vardır. Onlar bu iki namaza muktedir olamazlar. 4611 Hususi salavatların fazileti Zeyd İbn Sabit radıyallahu an anlatıyor. Resulullah ve vesselam buyurdular ki: Kişinin evindeki namazı benim şu mercidimde kılacağı namazdan et aldir. Tabii ki farzlar hariç. 4612 Hususi salavatların fazileti Abdülvahit İbn Ziyad merhum merfu olarak şunu rivayet etmiştir. Kişinin çölde kılacağı namazı tamamladığı takdirde cemaatle kılacağı namazdan et al gir. Ebu Davud bu hadisi. Ebu Said'in Hudri'den kaydettiği şu hadisin arkasından rivayet eder. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki, Cemaatle kılınan namaz 25 namaza bedeldir. Kişi cemaatle yolculuk sırasında çölde kılarla ve secdelerini tam yaparsa, o zaman sevabı 50 misline ulaşır. 4613, hususi salavatlarının fazileti, i̇bn Ömer radıyallahu anhüme anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki, cemaatle kılanan namaz münterit kılınan namazdan 27 derece üstündür, 25 derece diye de rivayet edildi. 4614, hususi salavatlarının fazileti, Ebu Derda radıyallahu anhüme anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki, Köyde olsun, kırda olsun üç kişi olu da orada cemaatle namaz kılınmazsa, şeytan onlara galebe çalmış demektir. Size cemaatle namaz kılmanızı tavsiye ederim. Rezim şu ziyade de bulunmuştur. Zira insanın kurdu şeytandır. Onu, yalnız yakaladım yer, 4615, hususi salavatların fazileti, Ebu Said radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam. Namazı kılıp bitirdikten sonra bir adam gelip namaza durdu. Resulullah Aleyhissalatu vesselam. Şununla namaza durup ticaret yapacak kimse yok mu buyurdular. Bunun üzerine bir adam kalkıp onunla ona uyarak namaz kıldı. 4616 Hususi salavatların fazileti. Hz. Osman da diye Allahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselam buyurdular ki kim yatsı namazını cemaatle kılarsa sanki gecenin yarısını ihya etmiş gibidir. Kim de sabahı da cemaatle kılmışsa gecenin tamamını ihya etmiş gibidir. 4617 Hususi salavatların fazileti H.Z. Enes Allah'u an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki Kim? Kırk gün. İstitah tekbirini kaçırmadan cemaatle namaz kılarsa kendisine iki beraet yazılır. Ateşten berâet, nifaktan berâet. 4618. Hususi salavatların fazileti. Hz. Ebu Hurere buyuruyor ki Allahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: "İmam zamin, müezzinde mütemendir. Allah'ım, insanlarımızı irşat et. Müezzinlere de mağfiret buyur." 4619. Hususi salavatların fazileti. Yine Ebuhur Hurer abiyallahu An anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve Selam buyurdular ki, kişinin cemaatle kıldığı namaz, evinde ve iş yerinde kıldığı namazından 25 kat daha sevablıdır. Çünkü, güzelce abdest alır, mescide gider. Bu gidişte gayesi sadece ve sadece namazdır. Her adım atışında bir derece yükseltilir. Günahından da bini dökülür. Namazını kılınca, Namazgahında kıldığı müddetçe melekler ona mağfiret duasında bulunur ve Allah'ım ona mağfiret et, Allah'ım ona rahmet et, Allah'ım onun teybesini kabul et derler. Bu kimseye orada izah vermedikçe, Hades'te bulunmadıkça böyle devam eder. Ebu Hurer'e Allahu anha, Hades'te bulunması ne demek diye sorulmuştu. Sesli veya sessiz yer bırakmadıkça diye açıkladı sizden biri namazı beklediği müddetçe namazlıdır. 4620 hususi salavatların fazileti. Saîd İbnü Müseyyib İbrahimullah anlatıyor. Ensar'dan biri ölmek üzereydi. Dedi ki: Size bir hadis rivayet edeceğim. Bunu da sadece sevap ümidiyle yapacağım. Resulullah Aleyhissalatu vesselam'ı işittim. Şöyle buyurmuştu: Biriniz abdest alır ve abdestini güzel yapar sonra da namaza giderse, sağ adımını, her atışta, bu adım sebebiyle Allah mutlaka ona bir sevap yazar. Sol adımını attıkça da her seferinde mutlaka bir günahını döker. Öyleyse mescide yaklaşsın veya uzaklaşsın, mescide gelir ve cemaatle namazını kılarsa mağfirete mazhar olur. Mescide geldiğinde namazın birkaç rekatı kılınmış. Birkaç dekatı kalmış ise yetiştiğini cemaatle kılıp kaçırdıklarını da tamamlamışsa keza mağfirete mazhar olur. Eğer mescide geldiğinde namazı kılınmış bulur ve tek başına tamamlarsa yine mağfirete mazhar olur. 4.621 hususi salavatlarının fazileti Ebu Ümame ad Allah'u an anlatıyor. Resulullah ve Selam buyurdular ki kim evinden temizlenmiş olarak farz namaz için çıkarsa onun ecri, tıpkı İram'a girmiş hacının ecri gibidir. Kim de kuşluk namazı için çıkar ve sırt. Bu maksadla yorulursa onun ücreti de umre yapanın ücreti gibidir. Namaz kıldıktan sonra araya lav dünyevi kelam sokmadan kılınan iknici namaz. İlliyin denen cennetin yüce makamında yazılıdır. 4622 Hususi salavatların fazileti H.Z.N.S. Radıyallahu An anlatıyor. Beni seyrine yurtlarını bırakarak Mescid-i yakın bir yere gelip yerleşmek istediler. Durumdan haberdar olan Resulullah aleyhissalatü vesselam. Yürüdüğünüz zamanki adımların sevabını hesaba katmıyor musunuz dedi. Bunun üzerine yerlerinde kaldılar. 4.623 hususi salavatların fazileti. H.Z. yüreğde radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki. Karanlıkta merceğe giderlere kıyamet günü tam bir nura kavuşacaklarını müjdele. 4624. Hasta ziyaretinin fazileti. Hz. Ali radıyallahu anh diyor ki, bir hastayı akşamleyin ziyaret eden hiçbir kimse yok ki beraberinde kendisini sabaha kadar istiğfar edecek yetmiş bin melekle çıkmış olmasın. Ayrıca onun cennette bir bahçe size vardır. Kimde hasta ziyareti sabahleyin gelirse onunla birlikte yetiş bir melek çıkar. Akşam oluncaya kadar ona istiğfa ederler. Onun da cennette bir bağı vardır. 4625. Hasta ziyaretinin fazileti. Hz. Nesra diyor Allahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu ve selam buyurdular ki kim güzel bir şekilde adres alır. Müslüman kardeşine Cevap düşüncesiyle hasta ziyaretinde bulunursa, cehennemden 70 yıllık yürüme mesafesi uzaklaştırılır. Sabit dedi ki, Ey Ebu Hamza! Faris nedir? diye enesten sordum. Bana, yıl diye cevap verdi. 4626 Hasta Ziyaretinin Fazileti H.Z. Ebu adı radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu selam buyurdular ki, kim bir hastaya veya bir din kardeşini Allah rızası için ziyarette bulunursa, bir münadi ona nida eder. Dünyada da ahirette de iyi olasın, ahiret yolculuğunda iyi olsun. Bu davranışımla cennette bir ev hazırladın der. 4627 Hadislerle fazileti Belirtilen Amel ve Sözler Muaz İbni Cebel Radı'ya Allah'u An anlatıyor. Bir seferde Resulullah'la beraberdik. Bir gün yakınına tesadüf ettim ve beraber yürüdük. Ey Allah'ın Resulü! Dedim. Beni cehennemden uzaklaştırıp cennete sokacak bir anaya söyle. Mühim bir şey sordum. Bu, Allah'ın kolaylık nasip ettiği kimseye kolaydır. Allah'a ibadet eder. Ona hiçbir şey ortak. Koşmazsın. Namaz kılarsın. Zekat verirsin. Ramazan orucunu tutarsın. Beytullah'a haçıkçı yaparsın buyurdular ve devamla. Sana hayır kapılarını göstereyim mi dediler. Evet ey Allah'ın Resulü dedim. Oruç cehenneme perdedir. Sadaka hataları yok eder. Tıpkı suyun ateşi yok etmesi gibi. Kişinin geceleyin kıvdığı namaz salihlerin şiarıdır buyurdular ve şu ayeti okudular. Mealen. Onlar ibadet etmek için gece vakti yataklarından kalkar. Rablerinin azabından korkarak ve rahmetini ümit ederek ona dua ederler. Kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeyden de bağışta bulunurlar. Secde 16. Sonra sordu. Bu din işinin başını, direğini ve zirvesini sana haber vereyim mi? Evet. Ey Allah'ın Resulü dedim. Din öyleyse buyurdu ve açıkladı. Bu dinin başı İslam'dır. Direği memazdır. Zirvesi cihattır. Sonra şöyle devam buyurdu. Sana bütün bunları tamamlayan baş amili haber vereyim mi? Evet ey Allah'ın Resulü dedim. Şuna sahip ol dedi ve eliyle diline işaret etti. Ben tekrar sordum. Ey Allah'ın Resulü. Biz konuştuklarımızdan sorumlu mu olacağız? Anasız kava sıcağı boğaz. İnsanlar üstüne veya burunlarının üstüne dedi ateşe atan. Dilleriyle kazandıklarından başka bir şey midir buyurdular. 4628 Hadislerle fazileti belirtilen amel ve sözler, Ebu Derda Allah'u an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, Kim namazı kılar, zekatı verir ve Allah'a hiçbir şeye şirk koşmadan ölürse, ona mağfiret etmek Allah üzerine bir hak olur. Hicret etse veya doğduğu yerde ölse de dedi ki, Ey Allah'ın Resulü! Biz bunu halka anlatsak da sevinseler olmaz mı? Cennette yüz derece var. Her iki derece arasında arz sema arasındaki kadar mesafe var. Allah onu kendi yolunda cihat edenlere hazırladı. Ben müminleri indirebileceğim bir şey bulamamam sebebiyle onlar da bu yüzden cihada iştirak edemedikleri için benden geri kalmalarına üzülmeleri suretiyle müminlere meşakkat vermemiş olsaydım. Hiçbir seriyeden geri kalmaz. Her birine iştirak ederdim. Ben cihat esnasında öldürülüp, sonra tekrar diriltilmeyi, tekrar öldürülmeyi isterim. Buyurdular. 4629. Hadislerle fazileti belirtilen Amel ve sözler. H.Z. Z. Buhur erer adı Allahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam buyurdular ki Allah kâlâ hazretleri şöyle serman buyurdu: Kim benim veli kuluma düşmanlık ederse ben de ona hak ilan edelim. Kulumu bana yaklaştıran şeyler arasında en çok hoşuma gideni, ona farz kıldığım aynı veya kifreye şeyleri eda etmesidir. Kulum bana nasıl ibadetlerle yaklaşmaya devam eder. Sonunda sevgime erer. Onu bir sevdim artık ben onun işittiği kulağı, gördüğü gözü, tuttuğu eli, yürüdüğü ayağı aklettiği kalbi, konuştuğu dil olurum. Benden bir şey isteyince onu veririm. Benden fırınma talep etti mi onu himayem alır. Korurum. Ben yapacağım bir şey de. Mümin kulumun ruhunu kabzetmedeki tereddüdüm kadar hiç tereddüte düşmedim. O ölümü sevmez. Ben de onun sevmediği şeyi sevmem. 4630 Hadislerle fazileti belirtilen amel ve sözler. H. Z. Ebu Umami Allahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu Selam buyurdular ki, Üç şey vardır. Her birine Allah garanti vermiştir. Allah yolunda cihaz etmek üzere yola çıkan kimse, bu öldüğü takdirde cennete koyma hususunda, ölmeyip döndüğü takdirde ganimet ve sevapla gelme hususunda garantilidir. Mescide giden kimseye, öldüğü takdirde, Allah cennete koyma hususunda garanti vermiştir. Kişi fitne zamanında bulaşmayıp evine çekildiği takdirde Allah ona da garanti vermiştir. 4.631 Hadislerle fazileti Belirtilen Amel ve Sözler Muaz İbn-i Enes An anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatu Vesselam buyurdular ki, Namaz, Oruç ve Zikir Allah yolunda infak üzerine 700 misli katlanır. 4.632 Hadislerle fazileti Belirtilen Amel ve Sözler H.Z. Cabir An anlatıyor. Numan İbn-i Nefer bir gün dedi ki, Ey Allah'ın Resulü, farz namazları mı tutsam, Ramazan orucu mu tutsam, helali helal bilip haramı da haram tanısam ve bunlara hiçbir ilave hayır ve ibadette bulunmasam cennete gider miyim? Resulullah aleyhissalatu vesselam? Evet buyurdular. Numan, vallahi bu farzlara hiçbir ilave de bulunmayacağım dedi. 4633 Hadislerle Fazileti Belirtilen Amel ve Sözler El-Haris el-Eşari radıyallahu anlatıyor. Resulullah ve vesselam buyurdular ki, Allah-u Teala Hazretleri, Yahya İbn-i Zekeriya beş kelime söyleyip bunlarla amel etmesini ve onlarla amel etmelerini beni İsrail'e de söylemesine emir buyurdu. Ancak o, bu hususta ağır aldı. İsa aleyhisselam kendisine, Allah, sana beş kelime öğretip onlarla amel etmeni ve beni İsrail'e de onlarla amel etmelerini emretmeni söyledi. Ya sen bunları onlara emredersin veya bunları onlara ben emredeceğim dedi. Yahya aleyhisselam. Onları emretme de benden önce davranacak olursan yere batırılmam veya azap görmemden korkarım dediği de halkı Beytul Maktis'le topladı. Mescid ağzına kadar doldu. Mafillere de oturdular. Söz alıp. Allah bana beş kelime gönderdi ve onlarla amel etmemi ve siz amel etmenizi emretmemi bana emretti. Bunlardan birincisi Allah'a ibadet etmeniz, ona hiçbir ortak koşmamamızdır. Allah'a ortak koşanın misali şudur. Bir adam, kendi öz malından altın veya gümüş mukabilinde bir köle satın alır ve bu benim evim, bu da işim, çalış kazandığını bana öde der. Köle, çalışır. Fakat kazancını efendisinden başkasına öder. Kölenin böyle yapmasına hanginiz razı olur? Aynen bunun gibi. Allah da size namazı emretti. Namaz kılarken sağa sola bakmayın. Zira Allah yüzünü namazda bulunan kulunun yüzüne karşı diker. O sağa sola bakmadığı müddetçe Allah size orucu emretti. Bunun misali şu insanın misaline benzer. O bir grup içerisindedir. Beraberinde bir çıkın içinde misk var. Herkes onun kokusundan hoşlanmaktadır. Oruçluğunun ağzında hasıl olan koku. Allah indirinde miskin kokusundan daha hoştur. Allah size sadakayı emretti. Bunun misali de şu adamın misaline benzer. Düşmanlar onu esir edip ellerini boynuna bağlamışlar ve boynunu vurmaları için cellatlara teslim etmişlerdi. Adam. Ben az veya çok bütün malımı vererek kendimi fidye mukabilinde kurtarmak istiyorum der ve nefsini fidye ödeyerek kurtarır. Allah size, Allah'ı zikretmenizi de emretti. Bunun da misali, peşinden hızla düşmanın geldiği bir adamdır. Bu adam muhkem bir kaleye gelip, düşmandan kendini korur. Kul da böyledir. Şeytana karşı kendisini sadece zikrullahla koruyabilir. Resulullah ve Vesselam burada hikayeyi tamamlayarak dedi ki, Ben de size bir şeyi emrediyorum. Allah onları bana emretti. Dinlemek, itaat etmek, cihat, hicret ve cemaat. Zira, kim cemaatten bir karışcık ayrılırsa boynundaki İslam bağını çıkarıp atmıştır. Geri dönen hariç, kim de cahiliye davası güderse o cehennem ol biridir bir adam. Ey Allah'ın Resulü! O kimse namazını kılar. Orucu unutsa gidiyse yine mi cehennemlik diye sordu. Aleyhissalatu ve selam. Evet. Namaz kılsa. Oruç tutsa da. Ey Allah'ın kulları! Sizi Müslümanlar! Müminler diye tesmih eden Allah'ın çağrısı ile çağırın buyurdular. 4634 Hadislerle fazileti belirtilen amel ve sözler. İbn-i Abbas Rab'iyallahu Anh'ıma anlatıyor. Resulullah ve Vesselam buyurdular ki, Bu gece Rabbim'den bir melek, elçi olarak geldi. Bir rivayette ise şöyle demiştir. Rabbim bana en güzel bir surette geldi ve, Ey Muhammed dedi. Buyur Rabbim, emrindeyim dedim. Mele'i da bulunanların nelerde yarıştıklarını biliyor musun dedi. Hayır dedim. Bunun üzerine elini omuzlarımın arasına koydu. Hatta onun serinliğini göğüslerimde hissettim. Derken semavat ve arzılı olanları öğrendim. Sonra, ''Ey Muhammed, mevei ve-i nelerde yarışır biliyor musun?'' dedi. Evet. Dereceleri arttıran anallerde, kefaretlerde. Kefaretler ise yaya olarak cemaatlere gitmek, şiddetli soğuklarda ateşli tam almak, ''Namazdan sonra namaz beklemektir. Kim bunlara devam ederse hayır üzere yaşar. Hayır üzere ölür. Günah mevzunda da annesinden doğduğu gündeki gibi olur.'' dedim. Sonra tekrar ''Ey Muhammed.'' dedi. ''Buyurun emrinizdeyim.'' dedim. ''Namaz kıldığın vakit.'' dedi. şunu oku. Allah'ım senden hayırları yapmamı, kötü şeyleri de terk etmemi ve fakirleri sevmemi talep ediyorum.'' kullarına bir fitne arzu edersen Beni, fitneye düşmeden yanına al gece bana gelen elçi veya Rabbim son olarak dedi ki dereceler ise selam yaymak, yemek yedirmek insanlar uyurken gece namaz kılmaktır 4635 hadislerle fazileti belirtilen amel ve sözler Hz Ali radıyallahu an anlatıyor Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki Cennette bir takım odalar vardır. Dışları içlerinden, içleri de dışlarından görülür. Bunu işiten bir bedevi ayağa kalkıp, ''Bu odalar kimlere ait ey Allah'ın Resulü?'' diye sordu. Aleyhissalatu vesselam. Sözü güzel yapan, yemek yediren, oruca devam eden, gece herkes uyurken namaz kılan kimselere ait buyurdu. 4.636 hadislerle fazileti belirtilen amel ve sözler T.Z. ve e, Buhu er-Radiyallahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu ve Sellem buyurdular ki Allah Teala Hazretleri diyor ki: Ben kulumun hakkındaki zannı gibiyim. O beni andıkça ben onunla beraberim. O beni içinden anarsa ben de onu içimden anarım. O beni bir cemaat içinde anarsa ben de onu daha hayırlı bir cemaat içinde anarım. O, şayet bana bir karış yaklaşacak olursa, ben ona bir zira yaklaşırım. Eğer o, bana bir zira yaklaşırsa ben ona bir kulaş yaklaşırım. Kim bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim. Kim bana şirk koşmaksızın bir arısı dolusu günahla gelse, ben de onu bir o kadar mağfiretle karşılarım. 4637 Hadislerle fazileti Belirtilen Amel ve Sözler Ebu Zehrabi'ye Allah'u an anlatıyor. Resulullah salatu Ve Selam buyurdular ki, Allah Teala Hazretleri demiştir ki, Kim bir hayır işlerse ona sevabının on katı verilir veya arttırırım da, Kim bir günah işlerse bunun cezası misli kadardır. Veya affederim. Kim bana bir karış yaklaşırsa, Ben ona bir zira yaklaşırım. Kim bana bir zira yaklaşırsa ben ona bir kulaş yaklaşırım. Kim bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim. Kim bana hiçbir şeye şirk koşmaksızın. Arız dolusu hata ile kavuşursa ben de onu bir o kadar mağfiretle karşılarım. 4.638 Hadislerle fazileti belirtilen amel ve sözler. Ebu Malik el-Eşari Allahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam buyurdular ki. Abdest imanın yarısıdır. Elhamdülillah mizanı doldurur. Sübhanallah ve İlhamdülillah arz ve Sema arasını doldurur. Namaz nurdur. Sadaka bülhamdır. Sabır zildir. Kur'an ise lehine veya aleyhine bir hücrettir. Herkes sabahleyin kalkar. Nefsini satar. Kimisi kurtarır. Kimisi de helak eder. 4639 Hadislerle fazileti belirtilen amel ve sözler. Z, Ebu Hurere Allahu An anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselam bir gün bugün sizden kim oruçlu olarak sabahladı diye sordular. Hazreti bu vekradıye Allahu an ben dedi. Aleyhissalatu vesselam. Bugün kim bir cenazeye katıldı dedi. Yine Hazreti bu vekradıye Allahu an ben dedi. Aleyhissalatu vesselam. Bugün kim bir fakire ihdir dedi. Hazreti bu vekradıye Allahu an ben dedi. Aleyhissalatu ve selam. Bugün kim bir hastayı ziyaret etti dedi. Bu sefer de haziretine bu Bekir ben dedi. Bunun üzerine Resulullah Aleyhissalatu ve selam. Bunlar bir kimse de bir araya geldi mi? O kimse mutlaka cennete girer buyurdu. 4640. Hadislerle fazileti belirtilen amel ve sözler. Hz. ve bu Zevdirullah'u anlatıyor. Ashabtan bazıları, ey Allah'ın Resulü, zenginler ücretleriyle gittiler. Onlar da bizim gibi namaz kıldılar. Bizim gibi oruç tuttular. Mallarının artanından da sadaka verdiler dediler. Aleyhisselatu ve Selam. Allah size tasadduk edeceğiniz şeyler verdi. Her bir tesbih sadakadır. Her bir tekbir sadakadır. Her bir tahmid sadakadır. Her bir tehlil sadakadır. Emri bil maruf sadakadır. Nehi'i münker sadakadır. Her birinizin hanımıyla cimal sadakadır buyurdu. Derken cemaatten Ey Allah'ın Resulü, yani birimizin şehvetine bu bahşeret etmesine, iznü retmi var diye soranlar oldu. Aleyhissalatu ve selam. İhtiyacını haramla görmüş olsaydı bundan ona bir vebal var mıydı? Yok muydu? Ne dersiniz diye sual ettiler. Evet vardı demeleri üzerine. Öyleyse, ihtiyacını helal yolla gördü mü? bunda onun için ücret vardır buyurdular. 4641 Hadislerle Faziliyeti Belirtilen Amel ve Sözler Tirmizinin bir rivayetinde şöyle buyurulmuştur. Kardeşine karşı izhar edeceğin tebessümün bir sadakadır. emir bil marufun ve nehi-i anil sadakadır. Yolunu kaybeden kimseye yolu gösteri vermen sadakadır. Gözü sakat kimse için görüvermen sadakadır. Yoldan taş, diken, kemik gibi şeyleri kaldırıp atman sadakadır. Kovandan kardeşinin kovasına su boşaltman sadakadır. 4.642 Hadislerle fazileti belirtilen amel ve sözler. H.Z. cabir Allahu R.A an anlatıyor. Resulullah ve V.S. buyurdular ki, Üçe vardır. Bunlar kimde bulunursa, Allah onun üzerine himayesini açar ve onu cennete koyar. Zayıflara. Rıfk. Anne ve et şefkat. Kölelere ihsan. 4.643. Hadislerle fazileti belirtilen amel ve sözler. H.Z. Ebu Hurer'e radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki. Üç kimse vardır ki. Bunlara yardım Allah üzerine bir aktır. Allah yolunda cihat eden. Borcunu ödemek isteyen nükadet, iffetini korumak niyetiyle evlenen kimse, 4644, hadislerle fazileti belirtilen amel ve sözler, H.Z. Ebu Zevratı'yı Allah'u An anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam buyurdular ki, Üç kişi vardır. Allah onları sever. Üç kişi de vardır. Allah onlara buğz eder. Allah'ın sevdiği üç kişiye gelince, bir adam bir cemaate gelir. Onlardan Allah adına bir şeyler ister. Kendisiyle onlar arasında mevcut bir karabet sebebiyle istemez. Onun başvurduğu kimseler, istediğini vermezler. İçlerinden bir cemaatin arkasına kayıp, isteyen kimseye gizlice da bulunur. Öyle gizli verir ki onun verdiğini sadece Allah'la da bulunduğu adam bilir. İkinci adam ise bir cemaat yoldadır. Gece boyu da yürürler. Derken yorulurlar ve uyku her şeyden kıymetli bir hal alır. Konaklarlar. Başlarını koyup yatarlar. Bir adam kalkıp bana karşı tevazı ve tazar uza bulunur. Ayetlerimi okur. Üçüncü adama gelince, Seriye'ye katılmıştır. Seriye düşmanla karşılaşır. Hezimete uğrarlar. Ancak o ilerler. Öldürülünce veya başarıncaya kadar savaşmaya devam eder. Allah'ın buz üç kişiye gelince, Bunlar ön-i ihtiyar, kibirli fakir, zalim zenginir. 4.645 Hadislerle fazileti belirtilen amel ve sözler. T.Z. Ebu Hurer'e radıyallahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatu vesselam buyurdular ki 7 kişi var. Allah onları hiçbir gölgenin olmadığı kıyamet gününde kendi gölgesinde gölgeler. Adil imam Allah'a ibadet içine yetişen genç Tekrar dönünceye kadar kalbi mescide bağlı olan kimse, Allah için birbirlerini seven, Allah rızası için bir araya gelip, Allah rızası için ayrılan iki kişi, güzel ve makam sahibi bir kadın tarafından davet edildiği halde, ben Allah'tan korkarım deyip icabet etmeyen kimse, Allah'ı tek başına zikir ederken gözlerinden yaş boşanan kimse, 4646 hadislerle fazileti belirtilen amel ve sözler, Yine Hazreti Ebu Hurer'e radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, Kim bir hidayete davette bulunursa, buna uyanların sevaplarının bir misli ona gelir. Ve bu durum, onların ücretlerinden hiçbir şey eksiltmez. Kim bir davete çağrıda bulunursa, buna uyanların günahlarından bir misli de ona gelir ve bu onların günahlarından hiçbir eksiltme yapmaz. 4647 Hadislerle Faziliyeti belirtilen amel ve sözler. Hz. Enes rivayetiyle Allahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu ve Sellem buyurdular ki: "Hayra dilealet eden onu yapan gibidir." 4648 Hadislerle Faziliyeti belirtilen amel ve sözler. Ebubüleyhe rivayetiyle Allahu an anlatıyor. Allah Teala Hazretleri meleklerine şöyle emreder: "Kulum kötü bir amel yapmak isteyince onu yapmadıkça yazmayın. Yapınca, onu aleyhine bir günah olarak yazın. Eğer benim rızamı düşünerek terk ettiyse bunu onun lehine bir sevap yazın. Kulum iyi bir iş yapmak arzu edince, yapmasa bile onu lehine bir sevap yazın. Eğer onu yaparsa, en az 10 misli olmak üzere 700 misliğine kadar ona sevap yazın. 4649 Hadislerle Fazileti Belirtilen Amel ve Sözler haza Enes -S radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: Kulun gündüz veya gece amelini yazan hafaza melekleri yazdıklarını Allah'a yükseltirler. Allah sahifenin baş ve son kısmını hayırlı bulursa meleklere şöyle der: Sizi şahit kılıyorum. Ben kulumun sahifesinin iki tarafı arasında kalan kısmını mağfiret ettim. 4650 Hadislerle fazileti belirtilen amelle sözler, Am-i İbni Abezer Allah'u an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, Kim Müslüman olduğu halde, Saçından bir kıl beyazlarsa, Bu, kıyamet günü onun için bir nur olur. Kim, Allah yolunda bir ok atarsa, Bu düşman devsele değmese de, Atan için bir köle azadığı yerine geçer. Kimliğinin bir köleyi azat ederse bu onun için cehennemden bir azatlık vesilesi olur. Her bir uzu için bir uzu ateşten kurtulur. 4651 Hadislerle fazileti belirtilen amel ve sözler. Ebu Hurer'e radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki. Kıyamet günü aziz ve celil olan Allah şöyle buyuracak. Ey Ademoğlu! Ben hasta olduğum beni ziyaret etmedin kul cool, diyecek. Ey Rabbim! Sen Rabbül Alemin iken ben seni nasıl ziyaret ederim Rab Teala diyecek. Bilmedin mi? Falan kulun hastalandı. Fakat sen onu ziyaret etmedin. Biliyor musun? Eğer onu etseydin. Yanında beni bulacaktın Rab Teala diyecek. Ey! Ademoğlu ben senden yiyecek istedim ama sen beni doyurmadın kul diyecek. Ey Rabbim! Ben seni nasıl doyururum? Sanki alemlerin Rabbisin Rabtu Ala diyecek. Benim falan kulum senden yiyecek istedi. Sen onu doyurmadın. Bilmez misin ki eğer sen ona yiyecek verseydin ben onun yanımda bulacaktım. Rabtu Ala diyecek. Ey Adem oğlu ben senden su istedim bana su vermedin kul diyecek. Ey Rabbim ben sana nasıl su içirebilirim? Sanki alemlerin Rabbisin Rabtu Ala diyecek. Kulum falan senden su istedi. Sen ona su vermedin. Biliyor musun? Eğer ona su vermiş olsaydın bunu benim yanımda bulacaktın. 4652 Hadislerle fazileti belirtilen amelde sözler. Ve bu sayı itibarıyla Allahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: Kim temiz rızık yer ve sünnete uygun amelde bulunur Halk da kendisinden bir kötülük gelmeyeceği hususunda güven duyarsa cennete girdi demektir. Bir adam, ey Allah'ın Resulü, bugün insanlar arasında böyleleri çoktur dedi. Aleyhissalatu ve Selam da, benden sonraki zamanlarda da olacaklar buyurdu. 4653 Hadislerle Faziliyeti Belirtilen Amel ve Sözler H.Z.B. Allahu anh anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki, Kim amal bir hayvanı veya parayı kardığı hasen olarak iğreten verirse veya yolunu kaybedene yolunu gösterirse veya amayı sokağına koyarsa kendisine bir köle azat edeni sevabı verilir. 4654 Hadislerle Fazileti Belirtilen amelde Sözler H.Z. Bu Hurer'e radıyallahu anh anlatıyor. H.Z. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a soruldu, Ey Allah'ın Resulü! Bir adam gizli olarak hayırlı ameller yaparken bir de bakarsın halk buna mutlaka olmuştur da bu onun hoşuna gitmiştir. Aleyhisselatu ve Selam. Bu kimsenin iki ücreti vardır. Gizli yapmanın ücreti de alem yapmanın ücreti. 4655. Hadislerle fazileti belirtilen amel ve sözler. H.Z. Ze, Ebu Allahu an anlatıyor. Resulullah'a soruldu. Ey Allah'ın Resulü! Kişi hayır yapsa halk da bu sebeple onu ölse bunun hükmü nedir? Bu mimine Allah'ın razı olduğuna dair peşin bir müjdedir. Buyurdular. 4656. Hadislerle fazileti belirtilen amel ve sözler. H, Z ve e, bu hur an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam buyurdular ki, Allah için sefer yapanlar üçtür. Gazi, Hacı, Umreci. 4657. Hadislerle fazileti belirtilen amel ve sözler HZNF Allahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, Bir Müslüman bir ağaç diker veya bir tohum eker ve bunların mahsilatından bir kuş veya insan veya hayvan yiyecek olsa, bu onun için bir sadaka olur. 4658 Hastalık ve Musibetler Ebu Hurere ve Ebu Said radıyallahu anh hümanın anlattıklarına göre, Resulullah Aleyhissalatu vesselam şöyle buyurmuştur. Mümin kişiye bir ağrı, bir yorgunluk, bir hastalık, bir üzüntü hatta bir ufak tasa isabet edecek olsa Allah onun sebebiyle müminin günahından bir kısmını mağfiret buyurur. 4659 Hastalık ve musibetler. Hz. Câbir bu ayeti Allahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselam Mümin sahibi Adıye Allahu amhanın yanına girdi ve niye diyorsun? Neyin var? dedi. Kadın, unma sıtma. Allah belarsını versin dedi. Aleyhissallatu vesselam da, sakın unmaya söyle. Çünkü o insanların hatalarını temizlemektedir. Tıpkı görün demirdeki pislikleri temizlediği gibi buyurdular. 4660 hastalık ve musibetler. H. Z. Ebu Hurer'e radıyallahu an anlatıyor. Resulullah ve selam bir ummalıyı ziyaret etmişti. Hastaya. Müjde. Zira Allah-u Teala hazretleri diyor ki. Umma benim ateşimdir. Ben onu mümin kuluma musallat ederim. Ta ki. Ateşten tadacağı nasibini dünyada tadmış olsun. 4.661 Hastalık ve musibetler. H. Z. Enes -E -er Allahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki Allah bir kuluna hayır murat etti mi onun cezasını tacil edip dünyada verir. Bir kula hakkında da kötülük murat etti mi onun günahlarını tutar. Kıyamet günü cezasını verir. 4662 Hastalık ve musibetler. Hz. Enes şöyle diyor. Allahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki Mükafatın büyüklüğü belanın büyüklüğü ile orantılıdır. Allah bir cemaati sevdiğini onları musibete mütele eder. Kim bundan razı olursa Allah da ondan razı olur. Kim de razı olmazsa Allah da ondan razı olmaz. 4663. Hastalık ve musibetler. H Z Cabil Allahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam buyurdular ki: Kıyamet günü, afiyet ehli kimseler Bela ehline cevapları verilince, dünyada iken derilerinin makaslarla kazınmış olmasını temenni edecekler. 4664. Hastalık ve musibetler. Ebu Hurer adıyla Allahu an anlatıyor. Resulullah Sülullah vesselam buyurdular ki, mümin erkekle kadının nefsinde, çocuğunda, malında bela eksik olmaz. ki hatasız olarak Allah'a kavuşsun. 4665. Hastalık ve musibetler. Musa İbn-i babası Allah'u anhtan naklediyor. Der ki, Ey Allah'ın resulü, Dedim. İnsanlardan kimler en çok belaya uğrar? Peygamberler. Sonra büyüklükte onlara ve bunlara yakın olanlar. Kişi diyanetin nispetinde belaya maruz kalır. Kim dininde şiddetli ve sağlam olursa onun belası da şiddetli olur. Şayet dininde zayıflık varsa, Allah onu da diyanetin nisbetinde intihan eder. Melek kulun peşini bırakmaz. Ta o kul hatasız olarak yeryüzünde yürüyünceye kadar 4666 hastalık ve musibetler. PZNS. Zerbiy Allahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu ve selam buyurdular ki Allah ile Hazretleri ferman etti. İzzetim ve celalim hakkı için mağfiret etmek istediğim hiç kimseyi bedenini bir hastalık, rızkına bir ağılık vererek boynundaki günahlarından temizlemeden dünyadan çıkarmayacağım. 4667. Hastalık ve musibetler. Hem bu Musa Rabbi Allahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu ve Selam buyurdular ki: Bir kul, salih ana işlerken araya bir hastalık veya sefer girerek ameli mani olsa. Allah ona sıhhatı yerinde ve muhim iken yapmakta olduğu salih amelin sevabını aynen yazar. 4668 Çocuk Ölümü Ebu Said Rabi'ye Allah'u an anlatıyor. Kadınlar Resulullah Aleyhi Salatu ve Vesselam'a dediler ki, Ey Allah'ın Resulü! Sizden istifade hususunda erkekler! Bize galip çıktı yeterince sizi dinleyemiyoruz. Bize müstahil bir gün ayırsanız Resulullah ve Vesselam bunun üzerine onlara bir gün verdi. O günde onlara va'u nasihat etti. Bazı emirlerde bulundu. Onlara söyledikleri arasında şu da vardı. Sizden kim? Kendinden önce üç çocuğunu gönderirse? Onlar mutlaka kendisini ateşe karşı bir perde olur bir kadın sormuştu. Ey Allah'ın Resulü! Ya iki çocuğu ölmüşte? İki de olsa buyurmuşlardı. 4669 Çocuk ölümü Ebu Hurer'e radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhisselatu ve selam buyurdular ki Müminlerden birinin üç çocuğu ölür ve ona da ateş değerse. Bu çok hafif bir alev yalamasıdır. 4670 Çocuk ölümü İbni Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhisselatu ve selam buyurdular ki Ümmetimden kimin iki öncüsü varsa, onlarla birlikte cennete girer. Hazreti Aişe radıyallahu anha sordu. Bir öncüsü olan, bir öncüsü olan da, ey hayırda muvaffak olan buyurdular. Hazreti Aişe tekrar sordu. Ümmetimden hiç öncü göndermeyen ben, ümmetimin öncüsüyüm. Şefaatimle onları cennete ben sevk edeceğim. Hatta ben bütün öncülerin en büyüğüyüm. Çünkü, ücret. Çekilen meşakkate göre büyür. Benimki gibisine de hedef olmayacaklar. Onların beni önden göndermekten daha büyük bir kayıpları, daha acılı bir musibetleri yoktur ve olmayacaktı da. Zira vahiy kesilmiş oldu. 4.671 Ölüm ve Allah'a kavuşma sevgisi Ubade İbnus i Samit radıyallahu An anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, Kim Allah'a kavuşmayı severse, Allah da ona kavuşmayı sever. Kim Allah'a kavuşmaktan hoşlanmazsa Allah da ona kavuşmaktan hoşlanmaz. Hazreti Ayşe Rabiallahu Anha. Biz ölmekten hoşlanmayız dedi. Aleyhissalatu ve Selam. Kaskımız bu değil. Lakin, mümine ölüm gelince, Allah'ın rızası ve ikramıyla müjdelenir. Ona, önünde ölümden sonra kendisini bekleyen şeyden daha sevgili bir şey yoktur. Böylece o. Allah'a kavuşmayı sever. Allah da ona kavuşmayı sever. Kafir ise, ölüm kendisine gelince Allah'ın azabı ve cezasıyla müjdelenir. Bu sebeple onu önünde kendini bekleyenlerden daha menzur bir şey yoktur. Bu sebeple Allah'a kavuşmaktan hoşlanmaz. Allah da ona kavuşmaktan hoşlanmaz. 4.672 Mirasın Sebepleri Mayıları Üsame İbn-i Zeyd radıyallahu anh, anlatıyor. Resulullah ve Vesselam buyurdu ki, Müslüman kimse kafir kimseye varis olamaz. Kafir de Müslümana varis olamaz. 4673 Mirasın sebepleri Mayları i̇bn Ham As ve Hazreti Cabir radıyallahu anh'ın anlatıyorlar. Resulullah ve Vesselam buyurdular ki, iki farklı din mesupları birbirlerine varis olamazlar. 4674 Mirasın sebepleri, malleri, H.Z. Üsame radıyallahu anh'ın anlattığına göre haççı sırasında Salatu ve çarema denmiştir ki, Ey Allah'ın Resulü! Yarın nereye ineceksin? Mekke'deki evine mi Akil bize ee bark bıraktı mı ki buyurdular. Akil ile Talip, Ebu Talip'e varis olmuşlardı. Ne Ali ile de Cafer radıyallahu anh'ıma ona varis olamamışlardı. Çünkü bu ikisi Müslüman idiler. Akil ve Talib ise kafirdiler. 4.675 Mirasın Sebepleri Mayıları Ebu Hurer'e Rab'i Allah'u An anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki, Katil varis olamaz. 4.676 Mirasın Sebepleri Mayıları Said İbnu Müseyyid İbrahimullah anlatıyor. H.Z. Ömer Rab'i Allah'u An Arap memleketinde doğmadıkça, Acem'den birini varis kılmaktan imtina etmiştir. Rezin şu ilavede bulundu. Hamile olarak gelip Arap memleketinde doğuran kadını da hariç kıldı. Bu durumda erkek, eğer ölürse kadına varis olur. Eğer erkek ölürse, kadın da ona varis olur. Erkeğin mirastaki pay nisbeti Allah'ın kitabında vardır. 4677 Mirasın Sebepleri Mayıları Ebu'l-Esvet Etver'i anlatıyor. H Muaz'a bir Yahudinin miras meselesi getirildi. Onun Müslüman oğluna da mirastan pay verdi ve dedi ki, İslam galebe çalar. Ona galebe çalınmaz. Artar eksilmez. 4.678 Mirasın Sebepleri Mayı'leri An-Ibn-i Şuaib An-Ebi'hi An-Ceddi'hi tarifiyle anlatıyor. Resulullah ve vesselam buyurdular ki, Hürf veya diye bir kadınla kim zina yaparsa, Bundan hasıl olacak çocuk ve reddi zinadır. Ne o babasına, ne de babası ona varis olamaz. 4679 Dede benine, nine, İbn-i Zübeyir anlattığına göre, Ehli küfe, kendisine yazarak dede hakkında sormuşlardı. O da şu cevabı vermişti, hakkında Resulullah Aleyhissalatu ve Sallamın "Ben bu ümmet içerisinde birini kendime halil seçseydim, Onu seçerdim." dediği kimse yani Ebubekir dede miras meselesinde babo yerine koymuştu. 4680 dede ve nine İmran İbn Hüseyin radıyallahu Anh'ı anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu ve bir adam gelerek "Oğlumun oğlu vefat etti." Ondan miras hakkım nedir diye sordu. Aleyhissalatu vesselam. Sana altıda biri var buyurdu. Adam dönüp gidince geri çağırdı ve Sana diğer bir altıda bir daha var buyurdu. Adam dönüp gidince tekrar çağırdı ve diğer altıda bir fakli fazladan bir ikramdır buyurdu. Ebu Davud der ki: Katade şunu söyledi. Sahabe Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın bu kimseyi Başka hangi varisler olduğu halde varis kıldığını bilmiyor. Kartı da de devamla der ki. Dedenin tevarüs ettiği en az miktar. 6'da birir. 4681. Dede benine. H.Z. Muaviye adıya Allah'ın anlattığına göre. Kendisine dedenin miras payından soran Zeyd İbn-i Sabit'e şöyle yazmıştır. Bana. Yazarak dededen soruyorsun. Doğuyu Allah bilir. Bu mesele. Ancak Hümer'a'nın yani halifelerin hükmedeceği meselelerden biridir. Ben sizden önce iki halife gördüm. Onlar ölenin tekil bir kardeşi ile verasete iştirak eden dede emazın yarısını veriyorlardı. İki daha fazla kardeş olması halinde üçte bir veriyorlardı. Erkek kardeşler çok da olsa dedenin payı üçte birden aşağı düşmezdi. 4682 Dede benine, nine Dureyde radıyallahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, Büyük anne, Önünde, Ölenin annesi olmadığı takdirde, Altıda bir pay koydu, 4683, Kızlar ve kız kardeşler, Esved İbn-i anlatıyor, Bize yemeğine, Allahu am, Muallim ve emir olarak geldi, Ona, Bir kızla bir kız kardeş bırakarak, Ölen kimsenin miraset durumu hakkında sorduk, O, Kız için yarım. Kız kardeşi için de yarıma hükmetti. O sırada aleyhisselatu ve selam sağdı. 4.684 Kızlar ve Kız Kardeşler Hüzeyf i̇bn Şurah anlatıyor. Ebu Musa radıyallahu anha ölenin bir kızıyla kız kardeşinin oğlu ve ana baba bir kız kardeşinin miras payından soruldu. Dedi ki, Kız için yarı. Anne baba bir kız kardeş için de yarı. İbni Mesud'a gidin. Ondan da sorun. O da benim söylediğime muhafakat edecektir Ebu Musa. Fetfasında oğlan kardeşin kızına mirastan pay vermemişti. Bunun üzerine doğru İbnu Mesud'a sorulmaya gidildi ve Ebu Musa'nın söylediğiyle kendisine haber verildi. İbnu Mesud adıya Allahu Amh dedi ki, Eğer ben onun fetfasına uyarsam dala düşmüş olurum ve hidayetten ayrılanlara katılırım. Sonra ilave etti. Onlar hakkında Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın verdiği hükümle hükmedeceğim. Kız için yarı. oğulun kızı için. Üçte iki tamamlamak üzere altıda bir. Geri kalan da kız kardeş içindir. Ebu Musa'ya İbn Mesud'un sözü haber verildi. Bunun üzerine. Bu derin alim aranızda olduğu müddet çamışkillerinizi bana sormaya gelmeyin dedi. 4685 Erkek kardeşler. H.Z. Ali Rab'iyallahu An buyurmuştur ki, Sizler şu ayeti okuyorsunuz. Bu hisseler, onların borçları ödendikten ve vasiyetleri yerine getirildikten sonradır. Nisa 12 Bilesiniz ki Resulullah ve Vesselam vasiyetin yerine getirilmesinden önce borçlarının ödenmesine hükmetti. Anne baba bir kız ve erkek kardeşler. Baba bir. Anne ayrı kız ve erkek kardeşlerden önce birbirlerine varis olurlar. Erkek, anne baba bir erkek kardeşine, baba bir erkek kardeşinden önce varis olur. 4686, Cenin, Ebu Hurer'e an anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam, ölü olarak düşürülen bir cenin için köle veya cariye bir gurreye hükmetti. Sonra lehine bir gurreye hükmedilen kadın ölmüştü. Aleyhisselatü Vesselam, kadının mirasının oğullarına ve kocasına kalacağına, diyetinin de asabesine kalacağına hükmeti 4687-C'nin, yine Ebu Hurer'e radıyallahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, doğan çocuk ağlar sonra ölürse, varis olur ve ona varis olunur. Ağlamazsa ölü doğarsa, ne varis olur ne de ona varis olunur. 4688. Mülane çocuğu, mekhu anlatıyor. Resulullah ve Vesselam, Mülane ile adılan karı kocanın çocuğunun mirasını annesine kıldı. Anneden sonra da annenin varislerine kıldı. 4689 Mülane çocuğu, Vasile İbn-i Eskar Allah'u An anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki, Kadın üç mirası toplar, azadlısının mirası. Buluntusunun Mirası Üzerine ilanede Bulunduğu Çocuğunun Mirası 4690 Muhtedde iddet Bekleyen Kadın Muhammed İbni Yahya İbni Hibban Anlatıyor Dedem Hibbanın iki Hanımı Vardı Biri Haşimiye Diğeri Ensariye idi. Dedem Ensariyeyi Çocuğu Meme Verir Halde Boşadı Kadının Üzerinden Bir Yıl Geçti Sonra Dedem Öldü Kadın Hala hayız Olmadı bunun üzerine, ben koca varis olurum, çünkü hayır olmadım dedi. Dava Hazreti Osman radıyallahu anh'a intikal etti. Hazreti Osman kadının mirasa iştirak etmesine hükmetti. Haşimiye kadın, bu kararı sebebiyle, Hazreti Osman'ın lehmeti. Hazreti Osman, bu, senin amca oğlunun işidir. Böyle hükmetmemize o işaret etti dedi. Amca oğlun sözüyle Hazreti Ali Radıyallahu Anh'ı kastetmişti. 4691 Muhtedde iddet bekleyen kadın Abdurrahman İbni Hürmüz el aracı anlatıyor. Osman İbni Affan Radıyallahu Anh İbni Mükemmil'in hanımlarını kendisine varis kıldı. İbni Mükemmil hasta iken hanımlarını boşamıştı. 4692 Muhtedde iddet bekleyen kadın bir A. İbni Ebi Abdurrahman anlatıyor. Abdurrahman İbni Avf'ın hanımı, ondan kendisini boşamasını talep etti. Abdurrahman, adetten temizlenince bana haber ver dedi. Kadın haber verdi. O da talak bete ile üç talakla veya baki kalan tek bir talakla boşadı. Ne var ki Abdurrahman o gün idi. Hazreti Osman, kadının iddeti, tamamlanınca kocasının malına onu davarış kıldı. 4693 Kelale'ne evlat ne de baba bırakmadan ölen Zeyd İbnu Eslam Allahu an anlatıyor. Heze Ömer Allahu an. Resulullah aleyhissalatu vesselama re Kelale'nin miras hissesinden sormuştu. Bu yaz nazil olan. Nisa suresinin sonundaki ayet. Bu meselede sana yeterlidir buyurdular. Hadis'in razisi der ki. Ebu İshak'a sordum. Kelale.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 Eğer kadın ölür ve çocuğu olmayıp geride sadece erkek kardeşi varis olarak bulunursa, mirasın tamamını alır. Varisler iki kız kardeş ise, mirasın itre ikisi onlara aittir. Eğer varisler hem erkek, hem de kız kardeşler ise, erkeğe iki kız hissesi vardır. Allah şaşırırsanız diye hükümlerini size böylece bildiriyor. Allah her şeyi hakkıyla bilir. Nisa 176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 Ölenin anne ve babasından her birine altıda bir hisse vardır. Ölenin çocuğu olmayıp da sadece anne ve babası onun mirasçısı ise, o zaman annenin hakkı hiç de birdir. Bu hükümler ölünün borçları ödendikten ve usul dairesinde vasiyeti yerine getirildikten sonra kalan kalanma içindir. Babalarınız ve oğullarınızdan hangisinin size menfaatçıya daha yakın olduğunu siz bilemezsiniz. Bu yüzden de onlar arasındaki miras taksimini size bıraktığımız takdirde adaletsizlik edersiniz. Bu hisseler ise Allah katından birer hak olarak size emri olunmuştur. Muhakkak ki Allah her şeyi hakkıyla bilir ve her işini hikmetle yerine getirir. Nisa 11-4694 Zeviler Ham, Muhammed İbni Ebi Bekir İbni Hazm'ın anlattığına göre babasını sıkça şöyle söylediğini işitmiştir. H. Z. Ömer Rab'iyallahu. An pek çok defalar şöyle derdi. Harun'un halini hayret ediyorum. Kendisine varis olunur. Fakat o varis olmaz. 4.695. Zeviler Ham, Ebu Musa Rab'iyallahu An anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki. Bir kavmin kız kardeşlerinin oğlu. Kendilerindendir. Nisaide şu ibarede gelmiştir. Bir kalmin kız kardeşlerinin oğlu. Kendi nefislerindendir. 4.696 Diyetin mirası. Said İbn-i Müseyy İbrahimullah anlatıyor. H.Z. Ömer radıyallahu Allahu diyor ki. Diyet akile üzerinedir Öyleyse akileyi teşkil edenler diyete varis olurlar. Kadın akileden olmadığı için kocasının diyetine varis olamaz. Dahhak İbn-i Süfyan Allahu anh kendisine itiraz ederek dedi ki. Resulullah ve Vesselam, bana eşyan edi babinin hanımının kocasının diyetine, varis kılmamı yazmıştı. Kadın bir başka cemaatten idi, bunun üzerine Hazreti Ömer, önceki tatbikatından hemen vazgeçti, 4697, sadakanın mirası, yüreğde radıyallahu an anlatıyor. Bir kadın Resulullah ve Vesselam'a gelip, ben anneme bir cariye tasadduk etmiş idim. Şimdi annem cariyeyi bırakarak vefat etti deyip hükmünü sordu. Aleyhissalatu Vesselam. Sanma onu sevabı vacip olmuştur. Miras yoluyla da cariye sana geri gelmiştir buyurdular. 4698 Sadakanın mirası İmam Malik'e ulaştığına göre Ensardan bir zat Ebeveynine bir bağışta bulundu. Bir hara Ebeveyni vefat etti. Oğulları tekrar bulmalı miras et yoluyla sahip oldu. Bu bir kurmalıktı. Oğlan, Resulullah Aleyhissalatu ve sellem bu hususta sual etti. Aleyhissalatu ve selam ona. Şurası muhakkak kitasadık cevabını aldım. Şimdi o malı Allah sana miras olarak geri gönderdi buyurdu. 4699. Variste Cemati, İmam Abbas radıyallahu anhum'a anlatıyor. Cahiliye devrinde ölen babanın malı oluna kalırdı. Vasiyet ve değin için yapılırdı. Allah-u Hazretleri bundan dilediği kısmı nesledip erkeğin hissesini kadının hissesinin iki misli kıldı. Ebeyvenen her biri için eğer çocuk varsa altıda bir. Üçte bir kıldı. Kadına çocuk varsa dörtte bir kıldı. Zevce. Çocuk yoksa yarı. Çocuk varsa dörtte bir miras payı kıldı. 4.700 yüz. Varisler cemati, Zeyd i̇bn Sabit adıya e Allah'u an anlatıyor. Oğulların çocukları, kendileriyle ölü arasında başka bir erkek çocuk olmadığı takdirde, ölenin çocuğu menzilesindedir. Oğlanların erkek çocukları, ölenin erkek çocukları gibidir. Oğulların kız çocukları da ölenin kız çocuğu gibidirler. Oğulların çocukları, oğullar gibi miras alırlar. Oğullar kendilerinden aşağıdakilerin mirasına mani oldukları gibi oğulların oğulları da kendilerinden aşağıdakilerin miras almasına mani olurlar. Oğulun çocuğu oğulla birlikte miras alamaz. Ölen kimse bir kızla bir oğulun oğlunu bıraksa kız yarı alır. Geri kalanı da oğulun oğlu alır. Zira aleyhissalatu ve sellem şöyle buyurmuştur. Miras paylarını Kuranda zikredilen hat sahiplerine verin. Geri kalan, baba tarafından en yakın erkeğe aittir.